Radyo tiyatrosu. Seyit Abdülkadir Geylani Yazan Mehmet Mert Yöneten Tunçay Halıcıoğlu Yapım Niyazi Hancı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 Allah-u Teala sana çok kamil bir erkek evladı ihsan etti. O benim evladımdan ve soyumdandır. Onun derecesi ve şanı başkalarından çok üstün ve yüksek olacaktır. Buyurarak geleceği beklenen bu zatı bizzat Resuller Resulü haber veriyordu. Bu sırada Ebu Salih 60 yaşında Amine Hayr umvanıyla çağrılan hanımı Fatıma Hatun da aynı yaşlardaydı.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 Seyyid Abdülkadir Geydani Hazretlerinin doğumundan sonraki hallerini... ...annesi Ümmül Hayrolan Fatıma Binti Abdullah şöyle anlatır. Oğlum Abdülkadir doğduğunda Ramazan-ı Şerif henüz yeni başlamıştı. Birinci gün imsak vaktinden güneş batıncaya kadar hiç süt emmedi. Öyle ki bu hal Ramazan boyunca devam etti...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 Bir bahar sabahıydı. Seyyid Abdülkadir hazretleri öküzleri alarak ilk defa çift sürmek üzere tarlaya gitmişti. Biraz otlattı sonra çift sürecekti. Ancak beklenmeyen bir şey oldu. Ey Abdülkadir! <Gülüyor> Aman Allah'ım! Bu ses! Ey Abdülkadir! Sen bunun için mi yaratıldın? <Gülüyor>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 Allahümme lebbey Allahümme lebbey. la sesler duyuyorum yukarıdan geliyor hamde nimetler ve nimete uzakları la uzakları leke. görüyorum, la Metke. görüyorum. La Allahümme Allahümme lebbey meteliyorum aman allah hocalar kayboldular hepsi kayboldular Anneme anlatmalıyım Anne Anne Ne var evladım Ne var Ciğerpar'ın İzin istiyorum anne Gitmek için izin istiyorum Ne izni oğlum nereye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 Endişeli durursun ha. Oldu mu bu vadiye girince tedirgin olurum. Bir parıltı işte yine uldu. Bu bir işaret. Ne diyor ha? Evet. Belki de saldırmak üzereler. gerçekten haramiler. dört koldan saldırıyorlar. En büyük. Biri bizden yana geliyor. Gel hey! mandıbaşı. Bu bu reisleri olmalı. <gülüyor> Ucudur, can tatlı değil mi <gülüyor> Hey fakir ha, Bana mı seklendiniz Elbette başka çocukum var <gülüyor> Söyle bakalım Kaç küp altının var ha? <gülüyor> Küpüm yok ama kırk altının var Kırk altın <gülüyor> Sen alay mı ediyorsun benimle çocuk <gülüyor> Hey ayağın Bu çocuğun kırk altını varmış Hadi dedim Hadi çocuklar toplanın Hadi. Hey reis Ne var domar Kervanda bir çocuk var ee, Ne olmuş çocuk varsa Kırk altının var diyor Heh. Kırk altın Çabuk al getir buraya Ne duruyorsun İşte reis getirdim Söyle bakalım çocuk Neyin var Kırk altınım var efendim <gülüyor> Ali hani nerede? E, burada Koltuğumun altında dikil i̇şte... <gülüyor> Bu çocuk deli Aklından zoru var <gülüyor> 37 48 40 Tam tamına 46. Bre çocuk Niçin haber verdin?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 için anneme verdiğim sözden dönmem. Anneme ihanet edemem. Reisin peki değişti mi? Oldu buna? <gülüyor> hey reis ne oluyor sana? <gülüyor> Olsun bari Olacak şey değil. <gülüyor> Bu yaştaki bir çocuk annesine verdiği sözde sebat ediyor. Annesi kaybetmesine karşılık verdiği sözde duruyor. <gülüyor> Annesine ihanet etmekten korkuyor. Ya ben? Ya siz? <gülüyor> neyse, neyse çıldırdın mı sen? Ben ne yaptım? Kulluğumu bilmedim. Rabbime ihanet ettim. <gülüyor> Yalan söyleme. Söyledim. Namaz kıl. Kılmadım. Oruç tut Tutmadım Hep ihanet ettim Hep isyan ettim <gülüyor> Arkadaşlar Bu nur yüzlü gencin huzurunda Allah'a söz veriyorum Eşkıyalığa Yol kesiciliğe tövbe ettim Tövbe ettim Geriye siz de tövbe edin Ha? Ha? Bu son reisliğini kabul edin. Olmaz böyle. Şey ya ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. O halde verin. Aldınız malları geri verin. Hepsini geri verin. Verin, verelim verelim Aldığımız malları geri verelim. Damar. Gel sen de Müslüman ol. Hay. Deli seni ki delilik. Yeni uyanmış gibiyim Domar Halka zulmetmek, kul hakkına girmek. Müslüman olana da olmayana da iyilik getirmez. Ben... ...ben tek başıma da yaparım. Göreceksiniz yaparım. Hadi. Hadi Domar sözünle. Paranıza katılmakla hata ettim. Para dedim, eşkıya dedim. Müslüman olmanızı hesaba katmadım. Oh kafam, o oh, kafam. Damar dur. Damar dur gitme. Dur yaklaşma. Yaklaşma üzerime reis. Hayır Domar. Bu yaptığın doğru değil. O yerine koy. Koymayacağım. Yaklaşma. Ha! Sen istedin domar Beni mecbur bıraktın Reis, <Gülüyor> Bu aptalca hareketini unutmayacağım Bütün Müslümanları Can düşmanım bileceğim Bunu yaptığımıza sizi pişman edeceğim <Gülüyor> Kadir, işte Bağdat'a geldik sayılır. Nerede kalacaksın? Hele varalım da, elbet bir sahipbenen çıkar. Allah Allah, Birdenbire her yanın yağmur bulutları sardı. Yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur Rahmet yağmur yağmur yağmur Ne kadar güzel. Onun ilk hocası olan Hammad bin Müslim, manevi bir işaretle Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Bağdat'a gelmek üzere olduğunu anlayarak karşılamaya çıkar ve onu talebeli kabul eder. Böylece Bağdat'ta devrin birçok fıkıh, tefsir ve tasavvuf alimlerinden öğrendiği ilimleri kendinde bulunan ilahi cevherle birleştirerek manevi makamlarda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 Yalnız Müslümanlara saldırıyor Onları talan ediyordu Evlenmiş bir de çocuğu olmuştur Gel Petr gel oğlum Baba Benim biricik oğlum Her bakımdan daha iyi yetişmeli Yakınıma gel hele Daha gel daha Geldim baba Seni buraya çağırmamın sebebi Bundan böyle Rahip Gartya'dan ders alman işindir Ama baba Gel şimdi ona gidiyoruz Ününü her yerde duydum rahip kartiye. Oğlumun yetişmesinde sana güveniyorum. Sen hiç merak etme. Bir yandan köylüsü, şehirlisi, yaşlısı genci, akın akın Abdulkadir-i Hazretlerinin sohbetine koşuyor, yanıp tutuşan ruhlar bu feyiz pınarının serinliklerinde sükunete kavuşuyordu. Ey kardeşlerim!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 Manevi olgunluklara kavuşmak Sanki bir fevkaladelik hissediyorum Ya Abdülkadir Heh? Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Siz de kimsiniz Ben Hızır'ım Hızır mı O halde arkadaşım ol Olurum ama bir şartla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 Nefsine olan sevgi yok olunca, o zaman Allahü Teala'nın zatına olan sevgi güneşi doğar. Hakiki ihlas başlar. Hakiki ibadet başlar. Yarabbi ihsan ile, Yarabbi ihsan ile, nefsinden halas ile. Uzun bir çile döneminden sonra mevsil olan mücadelesinde Allahu Teala'nın izniyle garip geldi. Nefsi mutmaine oldu, sakinleşti. Ama hala çölde bir harabelerde yaşamaya devam ediyordu ki, ya Gauss, ya Abdülkadir. Kardeşim, Hızır Aleyhisselam. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Hadi, gidiyoruz. Nereye? Hocan Şeyh Sayit Mahsumi'nin huzuruna. Seni bekliyor. Seni insanlara her bakımdan irşada memur edecek. Peter evladım, özlettin kendini. <gülüyor> Baba. Artık. Reis, artık müsaade etti, Peter de aramıza katılsın.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 Şimdi doğru köye annenin yanına vura. Sana sermaye için ayırdığın Dinarları versin. Sonra da Bağdat'a. Hadi göreyim sizi. <gülüyor> Duydun mu duydun mu Neyi geri dönmüş Kim geri dönmüş Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbet edecekmiş Ne duruyoruz o hadi. Hadi gidelim hadi. İnsanlarda bir fevkaladelik gördüm Ee Bağdat burası Köy başı olacak değil ya Hayır hayır Sanki bir yerlere doğru akın ediyorlar Ha evet Abdülkadir'i Geylani diye Müslümanların değer verdiği bir zat vardı Yıllar sonra tekrar Bağdat'a gelmiş de Onu ziyarete gidiyorlar e, O halde önce oraya gidelim Cüriyo sonra da... Hayır Peter Müslümanlar komaz bizi Aksine son derece hoşgörü sahibi onlar Görmek istiyorsa Hadi Cüriyo bir bakıp döneriz Peki pek madem öyle Sen şöyle bir bak gecikme ama Merak etme gecikme İşte geldim tamam da kalabalık. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen yok mu? Gelsin. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen Ama yok mu? Gelsin. Değil. Yahudiler de, bizim gibi Hristiyanlar da var. Şöyle içeri süzüleyim hele. İyice Yemek merak ettim. Isteyen. Ekmek isteyen Yatmak isteyen yok mu gelsin Yemek isteyen Ekmek isteyen Yatmak isteyen yok mu gelsin Yemek isteyen Bir kenara ilişeyim Bakalım ne olacak O verilen vazifeyi yapacak İnsanları Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını Bildirmeye çağıracaktı Tam bu sırada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 Kendine gelince cemaati merak içinde kendine bakar buldu. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a ve temiz aline ve ashabına selatü selam olsun. Ey insanlar! allah Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda...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 o mübarek zatlar... ...ne mübarek kişilermiş ki... ...gittiler... ...bir daha geri dönmediler. Eee... ...anlatın bakalım. Nasıl geçti Bağdat seferi? Bu ilk olmasına rağmen... ...iyi kar ettik Reis. Hemen hemen bir burkuna yakın dinarlar kazandık. Baba beni en çok etkileyen Bağdat'taki hayat oldu. Ee, bir de... Bir de ne? abdülkadir Geylani diye birini gördüm baba. Çok heybetli biri. İnsanlar akın akın... abdülkadir Geylani mi? Evet baba. Ama... Bu... Bu yara izi... Ne, ne var baba? Yüzünde her zamanki yara izi... abdülkadir Geylani ya. Baba... Baba...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 Ekmek isteyen Ekmek isteyen Yatmak isteyen yok mu gelsin Bir arzun mu var delikanlı Yemek Şey isteyen, ben isteyen, Görmek için İsmin ne senin Peter efendim Yemek hmm. isteyen, Peki evladım ekmek isteyen, Gel bakalım şöyle İşte efendimiz Abdulkadir Geylani abdest tazeliyor Neredeyse bitirmek üzere Gel delikanlı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 Ey Hirevi Buyurunuz efendim Bu genci misafirim olarak ağlayın ve gönlünü hoş tutun Peki efendim Gel evladım Peter gelmedi mi hala? Hayır gelmedi <Gülüyor> Bu vakitte nerede olabilir?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 Millet dağılıyor Amma da kalabalıkmış Şöyle avıdan içeri geçeyim Gel. Gel. İşte... Gel. Tanıyacaklar diye boşuna korkmuşum Herkes kendi halinde Peter Olacak şey değil Aralarına oturmuş onları dinliyor Peter Şöyle yaklaşayım yanına da Peter Kalk gidiyoruz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 Sana oğlumu Müslümanlara teslim etmek için mi ettim ha? Bunun için mi? Oh, Vurmayın. Hem de can düşmanıma teslim edersin ha? Rezil ettiniz el aleme beni. Ben Hamit evvel. seni. Göberteceğim. Ben Hamit. Rahip Kartya. Rahip gardıya, kurtarın beni. Domar el Cevel, Derdin nedir? Rahip Kartya. Yılların emeğini bir anda tuz buz eden Bu haddini bilmese cezasını veriyordum Ne yaptı Senin biricik talebeni ve benim aslan oğlumu Peter'ı Müslümanlara teslim ediyormuş Ne diyorsun Halil efendimiz kendisi kaldı gelmek istemedi Ne yapabilirdim ki ya. İnan ki efendimiz aynen dediğim gibi Domar bu iş kamçıyla Tekme tokatla hallolmaz Gel şöyle benimle Oraya git domar Güzellikle gelmezse kaçır Yalnız mı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 İki gidiyor. İkisi de reis. Sen kestirme olan yolu söyle. Şu sağdan gideni. Hadi. Bir an önce Leon'un hanında olalım. Ya! Yeah. Ya! Yeah.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 gelen var. Şöyle gizlenelim. Heh, tamam. Bunun gidişi tıpkı bizim Peter'a benziyor Jurya. Bu o, o Peter. Şafiye buna denir. <gülüyor> Sen bekle Jurya. Şimdi ben hallederim. Şöyle arkasından yaklaştın Hı. mı işi tamam mı? Sen sonra yardıma gelirsin. Tamam Reis. Hele su doldurmaya bir başlasın da. <gülüyor> İbrikte dolmak üzere. İşte tamam. Doldu. Şöyle iyice arkasına yaklaştım. <Gülüyor> ah, oldu bu işteyiz. Kimse görmeden sıvışalım baya. <Gülüyor> Muzaffer Salih'ten hala bir haber yok mu? Hayır efendim Düşündüğümüz gibi Babası kaçırdı onu Gel. o halde hocamız Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine haber verelim Çok münasip olur efendim Peter ah. ah. Çok işkence etmişsiniz çocuğa Domar, çözün zincirlerini çabuk. Kıyip kartya içindeki şeytanı çıkartacak. Şeytan asıl sizin içinizde baba. Geberteceğim seni çocuk. Geberticeğim. Dur dur dur Domar. Öldüreceksin çocuğu. Hak subhanehu ve Taala.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 Değer vermektir. Su, su. Bir yudum su. Hadi, Hadi inadı bırak. Şu kara şeytanı içinden çıkarma. Kaç defa söyledim size, içimde şeytan falan yok benim. Hadi bitir tamam, vazgeçtim de. Eğer dersen, bu soğuk şerbetten kana kana içeceksin ha, kana kana. Vazgeçtim, vazgeçtim. <gülüyor> <Bak> şöyle, <gülüyor> hadi, hadi iç şimdi Su istemekten. O soğuk şerbetinizi içmekten fazladır. Geberteceğim seni, geberteceğim! Ey cemaat, eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız.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 Hamd olsun Rabbime. Viş. Viş. Kim gecenin bu vaktinde beni rahatsız eder? Bahşeyen efendim, Peter kaçmış. Ha, Peter kaçmış mı? Zincirli değil miydi? Zincirliydi. Nasıl oldu biz de anlayamadık. Göberteceğim, hepinizi göberteceğim. <gülüyor> çabuk çabuk atlar hazırlayın. Peki efendim. Allah orada gitmiş olamaz. Çabuk. Kaçırdılar Peter'ı kaçırdılar kaçırdı o Kim? Abdülkadir'i geylani başka kim olacak? İçinizde bir casus olmasın mı? Ayrıca imkansız onun adamları kaçırmış olmalı Ama ne pahasına olursa olsun onu da Peter'ı da öldüreceğim Acele etme Domar Şunu bil ki Domar ölümden daha acı olan şeyler de vardır İşte biz bunu yapacağız Gidiyoruz Hemen? Hemen hem gider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 Bağdat'ta bu kadar rahat edemezdik Demek cumalara ata binip gidiyormuş Hem de ilk gidiyormuş muhterem Gartya Güzel Bu planımızı daha da kolaylaştıracağım Domar ee, Hazırlan o halde Ben hazırım Cuma saati de geldi hemen çıkalım ee, Ya işler istediğimiz gibi gitmezse Saçmalama Domar sen eski oduncu kıyafetin hazır mı onu söyle Hazır hazır hazır muhterem Unutma onun karşısına bu eski püskü kıyafetle çıkacak Ve benden öğrendiklerini aynen sorup cevap isteyeceksin Tamam Hem unutma benim de bir sürprizim bulacak <gülüyor> Burası tam yolunun üstü Çok bekler miyiz Hayır Öğlen yaklaştı neredeyse gelirler Aa, İşte işte Ben şöyle diğer tarafta aralarına karışacağım Sen müsait duruma gelince Atın önüne çıkarsın Hadi şansın açık olsun Senin ben mutlerem gardiyo İşte işte geliyor maalesef. İyice yaparsın maalesef. Tam sonra. Dur ya Gauss! Durun, Dur bırakın, bırakın da ne istediğini öğrenelim. Ey köylü, derdin nedir? Evet, ya gals. Görüyorum ki debdebeli bir şekilde alt üzerinde... ...iftişam ve saltanat içerisinde yürüyorsun. Elhamdülillah. Vereceğin emirleri yapmaya hazır yüzlerce taleben var. Verdiğin nimetler için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Yağgaz, gördüğün gibi ben zelil ve perişan bir haldeyim. Geçinmekten acizim. Benim gibi Hristiyan ve Yahudi olan köylüler de böyle. Kısacası dünya sanki bize zindan, cehennem gibi...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 Seni görüyorum ya Gaz Seni görüyorum C Cennet bahçelerine Huri reklmanların arasında seni görüyorum Aman Aman ne ihtişam Ne ihtişam Söyle bakalım Cennetteki yerime nispetle Bu dünyam nasıl oh. Zindan, zindan. Bekit daha da beter ya Gauss, ya Gauss. O durumunu görünce şimdi. Böyle yazık oluyorsan ha. Şimdi de sol kolumun içinden bak. Peki. Bakayım. Ne oluyor domara böyle? Büyüdü sanki onu. Oh, oh, oh. oh. Bakamam, hayır bakamam, bakamam, bakamam, hayır i̇mdat. imdat, ya gaz, yanıyorum, kurtar beni ya gaz, kurtar beni, kurtar, kurtar ya gaz. Olacak şey değil. Kurtar. Dur, dur, dur, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bak hiçbir şeyin yok. E ee, Şimdi söyle bakalım Cennette misin yoksa cehennemde mi? Cennetteyim Cennetteyim ya Gavuz Cenneme nispetle cennetteyim e, Bu cevap yetişir mi? Yetişmez Yetişmez ya Gavuz. Ben cehennem ateşine girmek istemiyorum Girmek istemiyorum Ya Ebul Feth Buyurunuz efendim Bu kardeşimizle hemen ilgilenin Peki efendim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 Hayır, hayır, hayır. İşte ölüm başı görüldü. Dolup, buraya bakın. Olacak. Kalkın. Allah, Allah, Allah, Allah. Tamam, tamam, tamam ya Gavs. inandım. Ey Adem oğlu, eski haline dön. Allah, Allah. <Gülüyor> i̇nandım.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 Tadyo tiyatrosunda Seyyid Abdülkadir Geylani adlı programı dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.